Merhabalar. Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Tereli. Bugün e, stüdyoda iki konuğum var. Engin Ayaz ve e, Kerem Alper benimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür edecek bir şey yok. Esas biz size yaptıklarınız ve bundan sonra yapacaklarınız için teşekkür ediyoruz <gülüyor> diyerek heyecanlandırarak başlayayım. E, onlarla beraber, Engin ve Kerem'le beraber biraz Atölye İstanbul'u konuşacağız. Atölye İstanbul. ...nedir diye ben anlatmaya başlamayacağım... ...en güzeli soracağım... Yani ...atölye ve İstanbul kelimesi... ...nasıl bir araya geliyor, orada ne oluyor... ...ya da bu mesele nereden çıktı... Ne, ...nereden buldunuz bunu... Yani ne, ...neden bununla uğraşıyorsunuz... ...diyerek pas atayım size... Ee, ...evet Atölye İstanbul projesi... E, ...Engin'le bir kere... ...zaten çok... E, ...lise zamanlarına giden bir arkadaşlığımız var... Hı hı. ...Atölye İstanbul projesi... E, Yurt dışında geçirdiğimiz son 10 senenin e, yaklaşık son bir senesinde e, üzerinde çalışmaya başladığımız ama e, geçirdiğimiz bütün bir zamanda öğrendiklerimizi ve gözlemlerimizi bir şekilde harmanlayarak e, bir araya getirmeye çalıştığımız bir proje. E, bunun için işte geçen yaz e, Türkiye'ye taşındık. Hı hı. E, ondan sonra eğitimlerimizi, master programlarımızı bitirip. Ee, ve bunun üzerine dedik ki Türkiye'de, İstanbul'da e, disiplinler arası çalışmanın yapılabileceği e, bir ortak çalışma alanı yaratalım. <gülüyor> ee, burada hem kendi projelerimiz üzerinde çalışalım hem başkalarının proje yapmasına yardımcı olalım. Peki şeyi sorayım. Yani siz e, işte masterlardan bahsettik, yurt dışındaki bir deneyimden bahsettik. Siz... E, siz... Yani backgroundunuz, eğitiminiz ne üstüne mesela? Benimki e, lisans eğitimim mimarlık ve hı hı. inşaat mühendisliği çift anadalı olarak yaptım. Hı hı. Ardından dört sene o alanda e, çevre duyarlı binalar konusunda çalıştım. Son iki senede de e, medya sanatları ve interaktif tasarım üzerine hı hı. masterı gerçekleştirdim. Dolayısıyla benim de gidişatım zaten tek bir disipline bağlı kalmadığı hı hı. için çevremde de yine aynı çizgiyi, izlemek isteyen insanları biraz daha bulmak istedim. Atölyenin de felsefesine yakınlığı oradan Senin Kerem? Ben de e, lisansta e, matematik ve ekonomi okudum. E, ardından bir süre çalıştıktan sonra e, MBA ve MBA ile birlikte sürdürülebilir tasarım üzerine bir çift master yaptım. Hı hı. E, ve e, onun üzerine de bir şekilde girişimcilik yapmak istediğimi hı hı. fark ettim. Ve e, bu girişime atıldım. Peki nasıl bir durum var şimdi. Yani geldiniz <gülüyor> İstanbul'a. Ee, neler oldu? Yani atölye İstanbul'u var edebilmek için hangi adımlar atıldı mesela? Yani bütün bu disiplinler arası durumu yaratacak olan birlikte lise sağlayacak hangi adımlar atıldı? Bir çağrılar mı yapıldı? Nereye gidildi? Ee, ilk başta e, yapmaya çalıştığımız şey e, 6 ayda yurt dışında araştırdığımız bütün altyapısını kurduğumuz sistemi hı hı. Buraya nasıl tercüme edebileceğimizdi. Hı hı. Daha sonra fark ettik ki sırf tercüme yeterli değil. Aynı zamanda bir adaptasyon hı hı. sürecinden önce kendimizin sonra fikrin, fikrin geçmesi gerekti. Belli beklentilerle geldik. İlk baştaki kafamızdaki e, ideal senaryo buraya geleceğiz. Birkaç ay içinde başlayabileceğimiz 200-300 metrekarelik bir alan bulacağız şehrin merkezinde. Hı hı. Üyelik bazında ve kira, e, kiracı insanlar bazında bu ...kitleyi toplamaya başlayacağız ve bu kitlenin de farklı disiplinlerden olmasına özen göstereceğiz. Hı hı. Sadece mimar, şehir planlamacısı, endüstriyel tasarımcı değil... ...ve web tasarımcısı, işte bilgisayarla uğraşan insanlar ya da e, ses... ...ya da fotoğrafla uğraşan insanları hı hı. da toplayalım dedik ve bunu kontrol edebilir bir boyutta tutmak istedik. Ancak sonra fark ettik ki mekan bulmak Türkiye'deki e, şu anda İstanbul'daki emlak piyasasında... Hı hı. ...beklediğimizden çok daha zor olduğu için daha e, taktiksel hareketlerle zaten çok kullanılmayan mekanları e, eğitime çok meraklı ama o platformu bulamamış insanları ve ve belki e, ulaşabileceğimiz e, farklı makine altyapısını kullanarak pop-up workshoplar başlattık. Takı, e, Hı -hı. iğne deliği kamera, işte 3 boyutlu yazıcıyla telefon kabı basma gibi e, bir günlük çok kompakt ama e, Kendisi ee, yoğun. Kendisi yoğun geçen e, eğitimler düzenledik. Bunlar çok güzel deneylerdi. Hı hı. Bunun dışında da istiyorsan sen yani Özünde e, vizyonumuzu bir şekilde burada prototipini yapmaya çalıştık. Yani hı hı. bu yeter, gerekse e, gerek kendi yapmak istediğimiz projeler olsun. Bunlara ufak ufak başlamak. Gerekse e, projenin eğitim bölümü altında işte bu workshopları yapmak. Yani kendi yerimiz olmasa da başkalarının yerlerini kullanarak başka hı hı. hocaların e, vasıtasıyla... Bu, bu, bu e, atölye İstanbul'u oluşturan e, dört farklı modülü bir şekilde prototipini yapmaya başladık ki bu hem e, birincisi kendimiz için e, gerçekten doğru şeyin arkasından koşuyor muyuz buna doğru talep var mı tahmin ettiğimiz talep var Hı -hı. mı bu hem bizim için önemli çünkü hayatımızın bir sonraki noktasında bununla uğraşacağız hem de bize destek vermek isteyen gerek yatırımcımız olsun gerek bu kurmaya çalıştığımız komünitinin bir parçası olmak isteyen insanlar olsun. Bunlara bu doğru mesajı verebilmek ve yani biz e, mekanı bekliyoruz doğru yeri bulunca size haber vereceğiz yerine biz mekanı ararken bir yandan iş yapmaya başladık. E, buradan aldığımız veriler doğrultusunda da bunu doğru şekilde kuracağız. Peki sadece siz ikiniz misiniz yoksa e, yani hani bu işi hem yürüten hem de bahsettiğiniz e, eğitimleri ya da atölyeleri düzenleyen kişiler de olabilir ya da ee, ne bileyim beyin fırtınası yapıp yeni fikirlere nasıl ulaşırız vesaire diye düşündüğünüz bir ekip var mı? Yani mesela biraz belki onu açmakta fayda olabilir. Yani evet. o komünite nasıl bir komünite onun içerisinde hangi disiplinden insanlar var? Şimdi bir mekan yok ama üretimler bir anda devam ediyor mu? Nerelerde evet. gerçekleşiyor falan. Belki onlardan bahsetmekte fayda var Aslında ilk başta bu ikimizin de çok bireysel bir ihtiyacından doğduğu için aslında biz de kendimiz tasarlamak, üretmek, yaratmak isteyen insanlarız. Dolayısıyla buna ...bir işletmeci mantığıyla bakmıyoruz. Biz hı hı. ikimiz bunu yönetiyoruz. İnsanlar bir araya göre yapıyor diye. Biz burada sistemin ilk çarklarını döndüren kurguyu tasarlayıp... ...zamanla da kendimizde o sistemin parçası olmak istediğimiz için... ...kendimizin değil fikrin ön planda olması en baştan beri... ...çok büyük bir öncelikti. Bunu zaten hı hı. web sitemize girenler de... ...atölye istanbul.co'ya girenler... şey görecek yani... ...takıma dair bilgi az, vizyona dair bilgi hı hı. fazla. Burada da istediğimiz aynı kafada insanların... ...hafif egolarını biraz köşeye itip... Nasıl ortak paydada buluşuruz bu vizyonda ilerleriz demekti. Bu bağlamda da iki, orta, iki ortak olmamızın dışında üçüncü bir ortak daha var. Hı hı. Alman birisi Uli Barnhofer kendisi son yedi senedir Apple'da inovasyon bölümünde çalışan bir mühendis ve tasarımcı. O da Ocak sonunda Türkiye'ye taşınıyor bu proje için. Hı hı aslında projenin üç farklı ayağı olmuş oluyoruz. Tasarım, iş geliştirme ve girişimcilik ve aynı zamanda teknoloji, patent alma, mühendislik konusunda. Yani birbirimize benzeyen yanımız, vizyonumuz, hı hı. farklı e, mesleki bilgilerimizde bu tek platformda buluşturmak istiyoruz. Bunun dışında takımımızda hem full time olsun, part time olsun, staj olsun e, çalışan e, bir grup var. Burada da hep özen gösterdiğimiz farklı disiplinlerden gelip, farklı çevrelerden gelip, yine esas e, önemli olan e, vizyonu paylaşmamız. Yani şu anda videolarımızı çeken, videolarımızı editleyen, fotoğraflar çeken, illüstrasyon yapan, e, bütün iletişim kurgumuzu tasarlayan, web sitemizle uğraşan daha geniş bir ekip var. Hı hı. Bundan daha da e, yani bir sonraki çemberde de aslında işte workshopları yürüten işte fotoğrafçı olsun, takı tasarımcısı olsun, teknolojiyle uğraşan insanlar olsun. İleride böyle bir mekanın parçası olduğunu ee, şimdiden belirten olabileceğini, şimdiden belirten daha geniş bir kiracı Hı -hı. kitlesi olsun. Bir de en genişte de o sosyal mecrada ulaştığımız e, Facebook'ta, Twitter'da bir e, e, kitle, yani, takipçi Hı -hı. kitlemiz var. Bu bizim için zaten en önemli şey şu anda. Ulaştığımız insanların nereden geldiği, ne gibi şeyleri paylaştığı e, en büyük değerimizi oluşturuyor. Özellikle mekan yokken. Evet. Ve yani sonuçta e, bütün bu ekosistemin e, parçalarının bir ortak noktası e, biz işte üniversiteden sonra veya iş hayatında e, tamam yalnız başımıza bir şeyler yapıyoruz düşe kalka ama bir community'nin parçası olmak Hı -hı. gerçekten e, farklı alanlarda iyi iş yapan bir grubun parçası olmak onlardan beslenmek yani ben bir mimar olarak bir Ürün tasarımcısıyla fikir paslaşabileyim bir grafik tasarımcıdan gerektiğinde yardım alabileyim hı hı. diyen insanların aynı zamanda öğrenmeye doymadım ben üniversitemi bitirmiş olsam da veya okuyor olsam da bittikten sonra da öğrenmeye devam etmek istiyorum diyen insanların e, buluşabileceği hem fiziksel olarak buluşabileceği hı hı. hem de daha Geniş bir network üzerinden buluşabileceği bir platform kurmak evet, yani... yani Aslında orada kilit kelime açık mimarlık açık radyo Bizde Hı -hı. de aynı açıklığı hem gelecek insanlara dair hem de onların yapmak istedikleri şeye dair korumak istiyoruz Dolayısıyla Hı -hı. çok keskin reçetelenmiş bir yaklaşımımız yok Anladım yani bu aslında böyle bir fikrin amor bir network içerisinde hala kendini arıyor olduğunu anlatıyor bana bütün bu anlattıkları aslında. Yani bir evet. temel bir fikir var. Bunun biçimi belli değil. Bu kendini arıyor ve içine dahil olanlarca şişiyor ya da büzüşüyor. Belki şu ana kadar organize edilmiş olan diğer tüm eğitimler, bütün bu iletişim ağları vesaire hep böyle bir soyut bir şey tanımlıyor. Ama sanırım mekanıyla beraber de bu bu sefer daha yapısal bir yer haline gelmeye başlayacak. Biraz önce senin yani dediğin şeyi sen söylemesedin ben söyleyecektim. Hani yan yana olmak meselesi sadece fiziksel mekan içinde olmak değil. Artık bütün iletişim araçlarıyla beraber yani birbirini cebinde olmak gibi de bir durum var yani. Ama bunu bir araya getirecek olan bir fikir gerekiyor. Yani ben en doğru kanalla girip e, o kişiyle ya da... Ne bileyim bir şekilde benim için ilham verici bir katkı koyabilecek herhangi bir şeyle karşılaşmam için o doğru kanala girmem gerekiyor. Anladığım kadarıyla da hani Atölye İstanbul hem fiziksel mekan olarak hem de bir fikir olarak bu kanalı kurmaya çalışacak bir ara verelim. Bir müzik arası sonra biraz daha bunun fiziksel mekanı ile ilgili ya da şehirde belki yaratmaya çalışabileceği dönüşümle ya da yaratabileceği dönüşümle ilgili konuşalım. Hasan Cenk dereli konuşuyor. Açık Mimarlık programındasınız. Engin ve Kerem'le beraber Atölye İstanbul'u konuşmaya devam ediyoruz. Güzel bir müzik arası verdik. Engin ne dinledik? Paper, Scissor, Stone, Portico Quartet diye bir gruptan. Dinledik, keyifliydi. Şimdi ilk yarıyı dinlemiş olanlar farklı uçuşan fikirler üstünde konuşmuş olduğumuzu hatırlayacaklar. Kerem istersen bunları böyle bir toparlamaya çalışalım mı? Yani bu Atölye İstanbul nedir? meselesi nedir? <gülüyor> nedir bu mesele? <gülüyor> Ya özünde e, meselenin e, çekirdeğinde bu Atölye Labs şu anda adını koyduğumuz hı hı. E, işte Uli, Engin e, ve benim bulunduğum e, ve bizim takımımızın e, bir sonraki halkada e, buraya toplamak istediğimiz ortak çalışma alanına toplamak istediğimiz e, ve disiplinler arası e, bir gruptan oluşan e, bunun çekirdek komünitesi e, bir sonraki halkada da e, bir ...üretim cimi olarak düşündüğümüz... Hı hı. ...işte burada hem... E, ...dijital e, üretim aletleri... ...işte 3D printer olsun... E, ...bir lazer kesim aleti... ...CNC vesaire... ...hem aynı zamanda... E, ...daha e, torna gibi... ...işte hı hı. E, değişik kesim aletleri gibi... ...bir üretim mekanının... ...ve bir media labının olması aynı zamanda... E, ...buraya hem dışarıdan gelip... ...insanların bunu kullanabilmesi... Hem de bizim yapacağımız e, eğitimlerde... ...workshoplarda bu aletlerin kullanılması... Hı hı. Ee, ve bir sonraki halkada da daha geniş community yani bu işte artık bin iki bin kişi, kaç kişiye ulaşabilirsek e, bunun bir parçası olması gerek, gerek e, gelip eğitimleri almak olsun gerek yapacağımız oradaki e, farklı e, işte gösterimler olsun, e, söyleşiler olsun, e, farklı eventlere katılmaları e, üzerinden kurulmuş bir platform. Harika bu... Hala fikirden bahsediyoruz aslında bak yani yani düşündüğümüz bütün konuştuğumuz şeylerin içerisinde bu olacak olduğunu umduğumuz eylemler. Peki bu nasıl bir mekan olacak yani bütün bunları İstanbul'da sığabilecek bir mekan bulmak zor yani anladığım kadarıyla sizin de ilk bölümde bahsettiğiniz zorluk belki oydu yani bu dev bir mekan mı nerenin kenarında bir mekan nelere yakın ee, nelere uzak? Orada bizim stratejimiz küçük başlayıp genişleyebileceğimiz bir yer bulmak. Hı hı. Ee, ve aynı zamanda İstanbul'un Endüstriyel geçmişi diğer bazı şehirler Kadar zengin değil farklı sebeplerden dolayı Yani o depo Araba tamircisi ya da eski fabrikalar Aslında e, yani 10-20 tane büyük Gerçekten büyük yer var şehrin merkezinde Çok daha fazla küçük dağılmış yerler Hı -hı. var İlk baştaki hayalimiz tabii ki Tek alanda genişleyebilecek Yerler olmasıydı şu anda stratejimiz Daha çok e, tabi Biraz daha esnekleşti metro Bu e, Duraklarına yakın, ikinci bir ulaşım aksına yakın bu vapur olabilir, hı hı. E, metrobüs olabilir. E, yürüyerek yaşayan yeni bir e, jenerasyon var öyle yaşamak hı hı. isteyen. Bunu hem değer yargıları hem sosyal olabilir, çevresel olabilir, ekonomik olabilir bizim için fark etmiyor. Bizim bu kitleye hitap edebilmemiz için şehrin merkezinde konumlanmamız çok önemli. Aynı zamanda esnek e, o endüstriyel yapıya yeni bir anlam katmak e, çok önemli bir... E, ...arketip oluşturabilir bir gelecek içinde... ...çünkü hı hı. bunlardan çok fazla var ve... ...İstanbul'un bu... E, ...saçma kentsel dönüşüm politikaları içinde... ...çok yer bulabilen yapılar değiller... Hı hı. Yıkıl, ...yıkılsalar bir türlü... ...elde tutursalar... ...otele dönüşemiyorlar, rezidansa dönüşemiyorlar... ...bir iki tanesi belki restoran oluyor ama... Hı hı. ...yani bu baktığımız bölgelerde... ...bu dolapdere olsun, işte Bomonti olsun... çukurcuma olsun... ...Dört Leven Sanayi olsun... ...buraya yeni bir nefes vermek... ...bizi heyecanlandırıyor. Hı hı. Ve gidip gelecek olan tabii yeni bir, bir nüfus herhalde. Tabii yani bu olarak. nüfusun bir kısmı profesyonel... E, ...olarak orada bulunacağı için... ...işini yapacağı için hafta içleri orada olacak. Bir hı hı. kısmı hafta içi akşamları... ...belki profesyonel çalışan insanlar gelip orada... E, ...bir workshop'a katılacak... ...bir konuşmaya katılacak... E, ...kendi hayatını daha zenginleştirmek isteyecek. E, ulaştı, ulaşmak istediğimiz... ...kitleler arasında büyük organizasyonlar... ...büyük kurumlar da var. Onlar hı hı. da belki... Araştırma ve geliştirmelerini kendi işlerinde yapamadıkları için böyle bir yeni nefes alma alanına hı hı. ihtiyaç duyacaklar. Hafta sonları da e, belki e, veliler çocuklarıyla gelip bir arada e, çalışmalar yapabilecekler. Hı hı. Yani zaten orada da yine aynı açıklığı korumak istiyoruz. Çünkü bizim için tek bir hedef kitlesi yok. Farklı hedef kitlelerinin birbiriyle karşılaşması var aslında. Peki yani bütün bu kadar farklı tipte insan grubu nasıl bir arada yer alacak? Yani ben, arada hani konuştuğumuz şeyden... De belki bahsedebiliriz yani. yani bunların bir şekilde sürekli birbirle karşılaşacağı ama bir şekilde de kendi özel üretim ya da tasarlama alanlarının olduğu hani böyle bir mekansal fikir de var galiba sizin aklınızda. Evet daha katmanlı ve Hı -hı. modüler bir sistem düşünüyoruz. Hı -hı. Burada kamuya en açık kısım kafe, dükkan ve belki bir esnek kullanım alanı ya da galeriden oluşan bir yer olacak burası. Hafta içi, hafta sonu geniş bir saat aralığında girip kullanabileceğimiz kullanabileceğiniz bir yer olacak. Ders e, için, workshoplar için kullanılan alan e, çok daha spesifik zamanlarda çok Hı -hı. fazla insanın kullanabileceği odalar olacak. Üretim alanları hem güvenlik açısından hem e, akışı kontrol edebilmek açısından ayrıca bir üyelik kartıyla girebildiğiniz, nasıl herhangi Hı -hı. bir spor cimine gidiyorsunuz, kapıda birisi var, benzer bir sistemden geçerek kullandığınız ee, antrenman için kullanabilirsiniz, bir özel eğitmen eşliğinde kullanabilirsiniz ya da ben bununla uğraşmak istemiyorum, fikrim var. Hı -hı. Sadece bana bunu yapın diyebilirsiniz. Bütün bu opsiyonların sunulduğu bir yer olacak. Hı -hı. Ve en, son, en böyle iç mekanda diyelim, en işin çekirdeğinde de burayı zaten en sık kullanan profesyonellerin her zaman uzaktan görülebileceği ama belki bazı projelerini gizli tutmak isteyecekleri için her şeyin paylaşılmadığı, herkesin giremediği bir mekan olacak. Ama orada o yan yana durma meselesi o şehir planlamasındaki o hı hı. her şeyi farklı alanlara alıp koyalım o eski modernist şeyi kıran. Hı hı. Hep her şeyi tek, alt, tek çatı altına toplayınca oradan çıkacak kıvılcımların çok artacağını varsayan... Bir yaklaşım harika karşılaştırmaları arttıracak olan bir mekan aslında özellikle aynen, de bunu aynen. kışkırtan bir şey peki şunu söyleyelim yani şundan bahsedelim çok daha az vaktimiz kaldı yani tasarımcı olmayan insanlar için ya da bu şehre bu karşılaştırmaları kışkırtan mekan ne katkı koyacak hani şimdi pek çok soyut şeyden ya da planlanmış şeyden bahsettik sizin kendi deneyimlerinizden de öngördüğünüz şey nasıl bir şey? Ee, güzel bir soru burada ee, bunun etkisini tabii arttırmak için sadece zaten tasarımcıyım e, diyene değil hı hı. E, amacımız e, hakikaten halkın her kesiminden insanın buraya gelip ilgisini çeken bir dersi alabileceği ilgisini çeken biriyle konuşabileceği hı hı. E, ve ondan bir şeyler öğrenip aynı zamanda belki ona bir konuda yardımcı olabileceği. Yani günümüzde artık insanlar belki bir şey okuyorlar Hı -hı. üniversitede ama sonrasında bambaşka bir şey yapmak evet. istiyorlar ve bu değişim her zaman kolay değil. Profesyonelleşmenin sınır tanımlayan ve eylemden uzaklaştıran halindense insanların önünü kapı açan ve onları eyleme sürükleyen bir şeyden Aynen öyle, mesela. Aynen öyle çünkü yani bu da yine bizim kendi geçmişimize dönmek gerekirse ikimiz de şu anda aslında okuduğumuz şeyi yapmıyoruz. Hı -hı. Bunun da nedeni bu tip. Platformların parçası olmuş olmak, insanlardan hmm. farklı konularda esinlenmiş olmak, onlardan bir şeyler öğrenmiş olmak ve e, bu sayede de yönümüzü çizmiş olmak. Gerçekten istediğimiz şu anda hakikaten Engin de ben de istediğimiz şeyi yaptığımızı düşünüyoruz. Hmm. Bu da e, büyük bir lüks, iyi hissediyoruz evet. ve insanlara da aynı ortamı yaratabilirsek e, hem kendimizle gurur duyarız hem de e, inşallah bir e, iyi bir etkimiz olmuş olur. Süper şeyi tekrarlayalım adresi. Nereden daha fazla bilgi denecekler? Atölye İstanbul .co'dan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Facebook ve Twitter'da da Atölye İst olarak bizi, bulabil bizi bulabilirsiniz. Her türlü mekan önerinizde bekliyoruz diye Aynen. buradan duyuralım. <gülüyor> <gülüyor> Arıyorlar. E, bulurlarsa da bütün bu konuştuğumuz şeylerin gerçekleşmesi daha da hızlanacak gibi 300 görünüyor. ila 1000 metre kadar harika. <gülüyor> e, bu da paylaşacağız. E, acikmimarlik.blogspot.com adresinden bu e, şeyleri de talepleri ben tekrarlarım. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum Engin ve Kerem geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum. Size de iyi günler diliyorum dinleyenler.